edim bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın 94.9 açık radyodayız. Bir dolap kitap başladı. Ee, bugün çok heyecanlıyız. Yani biz sık sık çok heyecanlanıyoruz ama bu sefer e, birazcık daha farklı bir heyecan yaşıyoruz çünkü ee, Yıldıray'ın hep dediği gibi Biz bir şey yaptık ee, Yani böyle bir yaramazlık itiraf edermiş gibi oluyor Ama bir şey yaptık Ve e, heyecanımızın nedeni bu Yani aslında tabi tek başımıza yapmadık Kocaman ve e, muhteşem Mükemmel bir ekibin işi bu e, Ne yaptık? Ne yaptık? E, bir dergi e, hazırladık Tudem yayınlarıyla birlikte e, Dergin adı Dünyalı ee, aslında sekiz yaş ve üzeri herkese yönelik bir dergi e, olduğunu da söylememiz lazım tabii. Ee, yani aslında bir çocuk yani çocuk dergisi demek istemiyoruz. Şimdi onun nedenlerini de anlatacağım. Evet. Ee, hiçbir dergiye çocuk dergisi demek istemiyoruz aslında. Bunu anlatacağız şimdi ama e, bir sekiz yaş ve üzeri diye sınıflandırmak gerekirse illa bir e, dergi hazırladık. Adı Dünyalı ve e, Mart başında Mart'ın birinde piyasaya çıktığı gazete bayilerinde kitapçılarda bulabilirsiniz. <gülüyor> ee, peki neden çocuk dergisi demek istemiyoruz ondan bahsedelim evet, ondan başlayalım nasıl bir dergi olduğundan başlayalım evet. aslında yani içinde ne var evet. neden bahsediyoruz adı e, dünyalı zaten aslında kendini ele veriyor olması gerekir e, Dünya'nın. E, biz e, bu, bir dolap kitapla e, uğraşmaya başladıktan sonra özellikle aslında bir, e, bir boşluk hissettik diyebilirim yani ben milliyet çocukla büyüdüm Banu Doğan kardeşle e, büyümüş ve milliyet, kardeş, milliyet kardeş sonradan tabii milliyet çocuktan <gülüyor> hani sonra evrilmiş gibi evet. bir şey oldu ve giderek içleri boşaldı ne yazık ki yani en son Doğan kardeş bir manga dergisine dönüştürülmüştü birkaç sayı çıktı ve hani bitti milliyet kardeşin en son gördüğüm kadarıyla hani işte popüler içerik dışında bir şey yok içinde ama bizim zamanımızdan bizim okuduğumuz dergiler son derece yoğun içerikleri olan son derece dünyayla evet. ilişkili e, dergilerde hatta mesela Milliyet çocuğun böyle 1900 işte 77 70'ler 70'lerin ler, 70 sonunda bir sayısında e, devasa hani o zamanki bilgisayarlar var ya bir oda kadar bilgisayar komputer yani bilgisayar ya da turist <gülüyor> Ömer'in değişiyle hani onun e, fotoğrafını koymuşlar ve programlama dili üzerine bir bölüm hazırlamışlar. Yani çocuklara bayağı programlama dili anlatılıyor. Yani bendim işte okur. Anlattıkları Aha. kişilerden biri bendim yani. Ve ee, hani dolu dolu dergiler işte Aziz Nesin yazıyor mesela. Tarık Dursun K. yazıyor. Tüneyt işte Arkın'ın değil mi onun doktor? Onun sağlık köşesi var. Yani evet. niçin banyo yapmalıyız falan diye böyle. <gülüyor> Sonra Haldun Taner yazıyor. Müjdat Gezen yazıyor. Orhan Boran yazıyor. Halit Kıvanç yazıyor. Ne bileyim yani hani böyle işte çok işte e, dolu bir içerik ve zaten gazetecilikten gelen evet. insanların hazırladığı bir e, yayınlı Milliyet ve çocuk. Ve Milliyet e, çocuğun en büyük özelliği neydi? Bak Çocukları diyorum. çocuk yerine koymayıp hani. Ya evet şimdi ama şöyle küçüksün, bir şey oldu. Sen çocuksin anlamazsın demiyorlar. Evet, şöyle bir şeye e, döndü şu anda program. Biz yine kalktık Milliyet çocuk anlatıyoruz. <gülüyor> Neyse derdimiz şu, e, biz bu dergilerle büyüdük ve e, bir dolar kitapla çocuk dünyasına, çocuk kitapları dünyasına, çocuk yayıncılığına bu kadar derinden girdikten sonra bunların karşılığının olmadığını gördük. Yani olmak zorunda mıydı derseniz yani elbette hiçbir şey zorunlu değil ama olmamasının bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Keşke olsaydı dedik. Evet. Keşke olsaydı dedik ve bir hayal kurmaya başladık. Bir dergi hayal etmeye başladık. Ve bu dergiyi birazcık işte bir maket hazırladık. Sağa sola gittik. Yani bayağı bir geçmişi var bunun yani. Ve sonunda ee, ...bizimle aynı şeyleri düşünen bizim yapmak bizim tarif ettiğimiz gibi bir dergi yapmak isteyen e, bir yayın eviyle karşılaştık Tüdem evet. yayınlarıyla yani bu kadar mı aynı şeylerden bahsedilir diye birbirimize şaşırdık filan yani öyle bir e, başlangıcın ardından kolları sıvadık ve e, işte Mart ayının birinde de e, dünyalı. Yani, dün. Yani dün piyasaya çıkmış oldu. Derginin içinde ne var? İşte bu bir genel kültür dergisi. Evet, aslında. bizim anahtar sözcüğümüz bu. Bu bir, bu bir genel kültür dergisi ve bir diğer dergi ile ilgili sık söylediğimiz şey de şu: Biz okunacak bir dergi yapmak istedik. Okunacak bir dergi deyince biraz tuhaf geliyor olabilir biliyorum. Nasıl yani bakılacak dergi. Evet bakılacak dergiler var. Mesela fotoğraf dergisi İz. Temel olarak bakılacak bir dergidir. Ama kastettiğimiz o değil. İçeriğinin e, doluluğuyla ilgili içeriğinin yaklaşımlarıyla ilgili bir şey söylemeye çalışıyoruz Hı -hı. biz aslında. E, yani bu dergiyi açan kişinin Konulara bakıp, başlıklara bakıp, ara başlıklara bakıp bunu okuma isteği duyması. Okudukça da e, keyif almasını istiyoruz. Hani bunun dışında yapılan bir dergi var mıdır derseniz çıkın e, gazetecilere bakın. E, yani ben o konuda çok uzun konuşmayayım. E, ama okunacak bir dergi yapmak istiyoruz. E, yani e, bir çocuk bu dergiyi aldığında. Ya da bir yetişkin. E, bir yetişkin de olabilir tabii. E, hani bir seferde okuyup bitirmesin de hani bir ay boyunca elinde onu evirsin çevirsin içinde e, her türlü konudan bir şey bulabilir ve e, her gün başka bir yerine okuyabilen yani bayağı uzun süre oyalayacağını düşündüğümüz e, evet. bir içerik hazırladık e, konu başlıklarından kısaca bahsedelim. E, aslında önce derginin ilkelerinden bahsetmek tabii, istiyorum tabii, tabii, biraz tabii, yani konu önemli. başlıklarına gelmeden önce neyin üzerine inşa ettik bu dergiyi Hı -hı. E, onu biraz anlatmak istiyorum e, derginin çok e, net bazı yaklaşımları var. Şimdi bu hani çocuk dergisi niye demek istemiyoruz aslında bununla ilgili bir şey. E, temel yaklaşımımız şu bu yani Bir Dolar Kitap'ta da böyleydi zaten ama e, bu dergide çok temel bir e, yaklaşımımız bu e, ilkemiz. Biz e, diyoruz ki çocuklara e, sürekli çocuk demek çok da anlamlı bir şey değil. Ha onlara çocuk olduklarını hatırlatmak istemiyoruz Bir şey çocuk diyerek bir başlık atsaydık eğer biz yukarıdan aşağıya çocuğa bakarmış gibi olacaktık. Hani yetişkin ayakta duruyor ve çocuk kendi boyu nereye Hı -hı. kadar yetiyorsa orada duruyor. Oysa biz göz göze olmak istiyoruz çocukla. Hı -hı. Ee, ve hatta şunları söylüyoruz biz. Dergin içeriğini tasarlarken de hani bu temel ilke üzerinden hareket ettik. Çocuklar bizimle yani yaşları ne olursa olsun her insan işte yaşadığı toplum neyse yaşadığı sonuçta bu dünyada. Herkes aynı şeyleri yaşıyor. Küresel ısınma sadece yetişkinler için küresel ısınma değil. Ya da Türkiye'de e, işte demokrasi seçimler e, söz konusu olduğunda Mart ayında seçimler var. Bu çocukları da ilgilendiren bir şey. Onların da sonuçlarından etkilenecekleri ya da bir şeylere maruz kalacakları bir şey. Hı hı. E, Suriye'de savaş olduğu zaman çocukları es geçen kurşun olduğunu bilmiyorum. Hani vardı ya öyle bir şarkı hatta. Evet. Yani neyse şimdi geçiyorum onu. Fakat e, çocuklar... Herkes ne yaşıyorsa onu yaşıyor. Dolayısıyla yani sonuçta bu dünyada her konu, hep birlikte yaşıyoruz. Evet dolayısıyla her konu Çocukları da ilgilendirir. Konunun ne olduğunu hiç önemsemeden söylüyorum bunu. Derginin temel yaklaşımlarından biri de bu. Bu ilkeler üzerine özellikle bunlar üzerine inşa etmeye çalıştık. Bazı hedefler de koyduk kendimize. Dedik ki mesela işte okunacak bir dergi olsun dedik. Biriktirilecek bir dergi olsun dedik. Hı hı. İnsanlar bu dergiyi biriktirmek istesinler istedik. Sonra mesela yetişkinlerin de okuyacağı bir dergi olsun istedik. dergi alıp eğer bakarsanız e, muhtemelen içinizden bize bir onay verirsiniz. Öyle umuyorum. Ee, bunun yanında istedik ki bu dergi e, yetişkinlerle çocukların arasındaki yaş farkını önemsemeden hani hı hı. o yaş farkını yok sayabilecekleri bir zemin oluştursun ve mesela aldınız çocuğunuza bu dergiyi verdiğiniz zaman oturup onunla bu dergi üzerinden sohbet edebilin bu dergideki bir konudan siz de bir şey edinin hı hı. bir konuyu birlikte araştırın bir etkinliği birlikte yapın gibi evet. hedefler koyduk yani derginin ...genel yapısı bunlar üzerine kurulu. İstersen şimdi başlıklardan sen söz et biraz. Tamam. Başlıklar çok çeşitli. Her bölümde zaten yani net olarak köşelerimiz... ...bir iki tane köşe var ama... ...konular her sayıda değişebilir. Mesela hayvanlar alemi var. Orada dosyadan başlayayım. Mart ayında seçimler var dedik. O yüzden dosya konusunu demokrasi ve seçimler olarak belirledik demokrasi nedir demokrasi yani bir kamp alanında demokrasinin nasıl uygulanabileceğini kurguladık çizimlerle ondan sonra genel seçim yerel seçim nedir ve seçim günü seçimden önce neler olur ne tip hazırlıklar yapılır yani seçim, adaylar neler yapıyor evet. mesela? Ee, seçim günü neler olur işte sandığa gidildiğinde orada nasıl bir e, yol izliyoruz ve seçimden sonra e, neler olur yerel seçimler olduğu için Belediyenin görevleri nedir diye kısaca değinerek dosyayı tamamladık ve bir bölümünü de kadınlar ve demokrasiye ayırdık. Kadınların seçme ve seçilme hakkından birazcık söz ettik. Yani böyle bir hakkın yani demokrasinin tarihi başlangıç tarihinde Atina'da kadınların böyle bir hakkı yok demokrasinin evet. beşiği ama kadınlar ciddi mücadeleler sonucunda aslında bu hakları elde ediyorlar ve bunu anlatmamak olmazdı. Evet. Çünkü bu çok saçma bir durum yani. Hani kadınların demokratik haklarını sonradan kazanmaları çok garip bir fikir zaten. Evet. Dolayısıyla bundan bahsettik. Bundan bahsettik. Ondan sonra mesela Mart ayında Dünya Su Günü var. Su çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Giderek tüketiyoruz ve temiz su kaynaklarına ulaşmamız bittikçe güçleşiyor. Bundan yola çıkarak su hakkı konusunu ele aldık ve e, çok ilginç örnekler var. Yani bir hamburgerin üretiminde ne kadar su kullanılıyor? Yani bir sorusu. oturup bir hamburger yediğinizde 3 ton su tüketmiş oluyorsunuz. Bunun açıklamasını da yapıyoruz mesela evet, burada. Ya yani da bunları gösteriyoruz. Günlük su kullanımını damacana hesabıyla evet. böyle çok ilginç sayılara ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bunun dışında gezi sayfası var. Ee, İllüstratör e, e, ve mimar ve gezgin Beyhan İslam'ın e, anlattığı kendi çizgileriyle de anlattığı e, Vietnam gezisi sırt çantasıyla ile Vietnam'a gidilirse neler yaşayabilirsiniz e, bu konu var. Ondan... Bu konunun şimdi bu gezi konusunun içinde ayrıca bir gezi kültürü bölümü var mesela burada şunu anlatıyoruz sırt çantalı bir gezgin nin Sırt çantası nasıl olmalı neye benzemeli yani bu çünkü çok en önemli konulardan bir tanesi evet. bu e, ağırlığı nasıl dağıtacaksın çantanın içinde nereye en iyi hani ağır şeyleri koyarsan rahat edersin çantanın işte nelerin ne tür özelliklerin olması lazım e, vesaire gibi birçok pratik gezginler için pratik bilgiler evet. de veriyor. Sonra bu derginin içinde bir sürü etkinlik sayfası var. Evet. Onlardan söz etmemiz lazım. Mesela ilk sayıda yer alan etkinliklerden bir tanesi işte kes yapıştır etkinliği. Böylece işte bir manzara elde ediyorsunuz. Bunu anlatıyor. Sonra Saksıyı, çalıştır, Saksıyı var. çalıştır var. Evet orada bir takım bilmeceler var. Çözeni çok az şaşırttı bizi bu durum. Yani ben de çözememiştim tabii de. Bu kadar, hani Ben kendimden beklerim de bu kadar çok insandan <gülüyor> beklemiyordum. Çözeni çok az. Çizgi öyküler var. Aa, evet derginin içinde birçok çizgi öykü var. Bir tane devam mı yani arkası yarın maceramız var. Tefrika mesela ediyoruz. Evet, tefrika ediyoruz. Sonra ilginç bilgiler içeren bölümlerimiz var. Mesela en tuhaf yemekler. Hani ne ne? E, dünya kültürlerinden e, çok ilginç örnekler veriyoruz futbol tarihi ile ilgili e, Aa, evet. bu sayıda ilk sayıda futbolla başladık ama e, futbolla ilgili çok bildiğimiz konulara değil de e, çok Az bildiğimiz belki de hiç bilmediğimiz Tamamen, ilginç evet. futbol tarihine yönelik. Kültürüne yönelik yani aslında bir noktada diyebiliriz. İşte sonra mesela pi günü var Mart'ta ve pi gününde es geçmedik. ve evet, pi sayısını sayısının bir günü varmış. işte ondan bahsettik pi sayısının ne olduğundan ve pi gününde neler yaptığından insanların söz ettik. Sağlıkla ilgili bir sayfamız var grip henüz atlattığımız bir şey değil. E, grip'ten söz ettik. Orada işte danışmanımız bir çocuk doktoru aracılığıyla e, hazır, e, sayesinde e, yaptık. Ondan evet. sonra işte... Geri e, dönüşümden söz ettiğimiz evet. bir bölüm var. Eko Yaşam bölümünde. Bu aslında e, geri dönüşüme giriş diyebiliriz. Geri dönüşüm kültürü, e, geri dönüşüme nasıl başlayabiliriz bu evet. e, sürece bir değiniyor. E, değiniyor. Güncel sanat bölümümüz var. Güncel sanat özellikle söylüyorum bunu çünkü hani sanat işte her e, yerde var yani bir şekilde sanattan söz ediliyor ama güncel sanatı özellikle konu etmenin özel bir durum olduğunu düşünüyorum. E, ve sanat bölümümüz sanat sayfalarımız güncel sanata evet, ayrılmış durumda. İlk sayıda da ee, heykeltıraş Tom Friedman'ın ilgili çalışmalarına evet. yer verdik. Şimdi bunlar çok ciddi konular. Hani kulağa çok ciddi geldiklerinin farkındayım. Ama bunları nasıl ele aldığımızda gerçekten bir bakmanız gerekir. Yani bu konuları ele alırken tabii bu kadar her bir başlık ne bileyim su hakkı falan bunlar çok ciddi konular yani evet. ya da demokrasi seçimler bunlar çok ciddi konular ama ele alma biçimimizin çok önemli olduğunu yani bunu hep biliyorduk zaten çocuklara bir şey anlatacaksanız ne olduğunun hiçbir önemi yok her şeyi anlatabilirsiniz ama uygun yolu uygun yöntemi bulmanız lazım. Umarız biz de bunu başarabilmişizdir evet. dünyalı e, dergide. Bu arada edebiyat da var derginin içinde ama edebiyata e, küçücük bir yer vermek ya. istemediğimiz için edebiyatı derginin dışına aldık ve bir tefrika roman bir evet. e, bölümü yayınlanmış. E, i̇lk bölümü Sarı Maymun olan evet. Miyase Sertbarut'un yazdığı Çınar Dize Sertbarut'un resimlediği Sarı Maymun ee, öyküsünün ilk, i̇lk bölümünü bölümü. e, verdik. Devamı gelecek bunun. Şöyle ilginç bir şey var. Biz e, bir dolap kitaptaki kita, bir dolap kitaptan takipçilerimize sorduk. Yani biz bir şey yaptık. Hani ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ne beklersiniz bizden gibisinden? E, ve gelen yorumların içinde çok fazla. Yani dergi fikri vardı zaten. Yani Hı -hı. dergi mi yaptınız siz yoksa falan diye çok soruldu. Hatta bize çokça edebiyat dergisi. Yani çocuk edebiyatı dergisi yaptığımıza dair e, de çok yorum geldi. E, Hayır bu, bu bir çocuk edebiyatı dergisi değil bir genel kültür dergisi ama edebiyat içinde gerçekten yani çok sağlam bir biçimde evet. var. Özgün bir öykü sırf bu dergi için üretilmiş bir öyküden bahsediyoruz. Bunun yanında çıkartma e, armağınız var çünkü Dünyalı Dergisi'nin uzaylı misafirleri var e, ve o uzaylı misafirlerin e, çıkartmaları e, yer evet. alıyor dergide. Mo, Mars, Bumbu tütü, botbot, bot, tipi ve zuru. evet bunlar... Bunları derginin sayfaları arasında gezinirken görebilirsiniz. görebilirsiniz. Sonra bir poster armağanımız var. Yine derginin içeriğiyle yakından ilişkili ee, bir poster armağanı bu. Ee, yani e, dergi bayağı yoğun bayağı e, hani dolu dolu e, bir dergi hazırlamaya çalıştık. E, o yüzden geri dönüşleri çok merak ediyoruz tabi. Şimdi e, bizi arayacak e, her dinleyiciye Programın sonuna kadar. Evet her dinleyiciye derginin ilk sayısını göndereceğiz. E, telefon numaramız 0212 343 4040. Bir de şarkı arası vereceğiz şimdi. Evet e, şarkı e, dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok çocuğun söylediği bir şarkı. E, Louis Armstrong'un What a Wonderful World şarkısını e, Playing for Change e, organizasyonu seslendirmiş. Şimdi onu dinliyoruz sonra Lilini devam... de izlemelisiniz bu arada. Evet sonra devam edeceğiz. It's a day and a dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde e, Dünyalı Dergiden söz ettik. Biraz da uzun konuşmuşuz. Şimdi ikinci bölümde kalan zamanda ne anlatacağız? Ee, Evren tweetlendi diye bir kitap var elimde. E, Dünyalı Dergi'ye her yaş için aslında dedik. 8 yaş ve üzeri dedik. E, bu kitapta bence 8 yaş, 8 yaş belki 10 yaş üzeri diyelim. Yani ee, aslında yaş grubu çok da yaş olmayan. Yaş grubu olmayan. Aslında hani, e, çocuk kitabı ibaresi de yok üstünde zaten. yetişkinler için hazırlanmış bir kitap ama e, bence genç okurların da bu konuya ilgi duyan genç okurların da okumaktan keyif alacağı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Milyon yıllık sorulara hayli kısa cevaplar alt başlığı taşıyor. Domingo yayınlarından çıktı. Markus Cholm ve Howard Schilling Schilling'in e, imza attığı bir kitap bu. Kitabın çevirisi de Duygu Akın. Kitabın özelliği evrenle ilgili her tür konuyu birer Twitter mesajı şeklinde anlatıyor olması. Yani 140 soruyu alıp almışlar ve 140 karakterli anlatımlarla kısa kısa başlıklar halinde ele almışlar. Bu hani çok güncel bir yaklaşım. Bu kitabın yani, bu yaklaşımı çok hoşuma gitti çünkü artık 140 karaktere bir dolu şey sığdırıp 140 karakterlik bir alanda kendini ifade etmeye çalışmak günümüzün hani günlük yani, hayatın normallerinden biri haline geldi. Çok yakın tarihe bakarsak 140 karakterle devrim bile yapıldı hani evet. e, böyle güçlü bir şey aslında 140 karakter bu açıdan bakınca evet. konuları hemen e, kısaca e, şöyle bir göz atalım gökyüzü ile başlıyor gökkuşağı neden çıkar yani bu zaten çocukların çok sorduğu bir sorudur e, ilk tweet'i okuyorum 1665 Londra'da veba. Kuzeydoğu'da Cambridge kapatılır. 20'lik henüz ünsüz Newton eve yürür. 18 ay kapanır. Bilimin çehresini değiştirir. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok net. Sonra işte e, yavaş yavaş işte kütle çekiminden bahsediyor. Teleskopta mercekten söz ediliyor. İşte cam prizmaya kadar ilerleniyor ve ee, i̇şte Newton'un yaptığı çalışmalardan kısa sabah bahsediyorlar. İşte prizmadan e, ışık geçtiğinde dalga boyları ayrıldığında nasıl işte e, farklı renklerin ortaya çıktığından söz ediyor. Sonuçta burada e, bir buçuk sayfalık bir alanda küçük bir tweetlerle gökkuşağı konusuna değiniyorlar. Ben özür dilerim araya tabii. giriyorum ama sen e, kitabın hangi yayın evinden çıktığını tabii, tabii. söyledin değil mi? Ben hani Domingo onu. yayınlarından çıkan Evren tweetlendi. Hı -hı. Tekrarlamış olayım. E, gökyüzü neden mavidir? Dolu neden doğarken büyük olur? İşte, ayın neden evreleri vardır? Gibi hepimizin merak ettiği ya da hani günlük yaşamda hep görüp de çok üstüne düşünmediğimiz bilimsel konular. Ya da belki hiç merak etmediğimiz ama görünce bir yerde ilgimizi evet. çeken. Evet. Aynı şekilde çocukların da evet. sorduğu sorular bunlar. Ya ben bu kitapla ilgili bu arada böyle bir bilgim var aslında. Yani yayıncısıyla konuştuğumuz hakkında konuştuğumuz kitaplardan biriydi ve hani okullarda çocukların çok ...sevdikleri... ...yani çocuklar için hazırlanmış bir kitap değil... ...yani Hı -hı. öyle bir derdi yok... ...yani yaş grubu gibi bir derdi yok daha doğrusu... hani yetişkin kitabı demek de anlamına da gelmiyor... ...ama çocukların çok ilgi duydukları bir kitap olduğunu... ...bu tweet... Evet. tweet. ...neyse öyle dedim ama o yaklaşım yüzünden... E, ...çok ilgi çektiğini... E, ...yayıncısından duymuştum... Evet. ...sonra gökyüzünden dünyaya geçiyor... ...işte dünyanın yuvarlak olduğunu nereden biliyoruz... ...ayaklarımız neden yere yapışık... ...dünya neden özel... Sonra aya sıçrıyor Ayın karanlık bir yüzü var mıdır? Ayın büyüklüğü ve uzaklığı nedir? Yani çok temel sorular. Yani bilimsel bir evren kitabı olabilir ama korkutucu bilimsel açıklamalar hmm. değil. Hepimizin anlayabileceği basitlikte açıklamalar yapıyor. Aydan güneşe geçiyoruz, uzaya geçiyoruz. Pardon. Sonra güneş başlığı var, güneş sistemi var. Ardından yıldızlar var. Samanyolu var, giderek genişliyor. E, gök adalara geliyoruz ve evren, en sonunda evrende yani yaşayan evren ve gök şey... bilimin ile bitiriyor. Teleskop var, gök bilimle ilgili doğrudan ilgili bir araç olduğu için teleskop bilim bölümü var. E, evreni görmek var e, ve o evreni görmekle tamamlanıyor. Sonunda böyle küçücük de bir kitap cep kitabı gibi yani yanınızda taşıyıp hani sürekli kitap okumaktan sıkılan biriyseniz ya da sürekli kitap okumaktan sıkılan bir çocuk varsa alıp istediği yerinden açıp canının istediği yerden okuyup bırakabilir. Yani evet, öyle evet. bir başı sonu da yok. O yüzden böyle kitapları çok önemsiyorum ben. Arka kapakta da şey var bir Twitter profili fotoğrafı koymuşlar <gülüyor> Galileo Galilei. Dünya yuvarlak ayrıca sanırım güneşin etrafında dönüyor demiş, <gülüyor> demiş. Engizisyon da onun favorilerine eklemiş. <gülüyor> Güzelmiş bu. Yani böyle çok esprili sevimli bir kitap ben böyle alıp karıştırıyorum okuyorum çok hoşuma gidiyor. Umarım göz atarsanız sizin de hoşunuza gider. Evet, evet, Kısacık çocukların... bahsetmiş evet. oldum hani kitabın da yaklaşımına uygun, uygun bir tanımlama oldu. Evet. <gülüyor> Evet böyle bu hafta da zamanımızın sonuna geldik, süremizin sonuna geldik. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. hazırlayan mezuran'la, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç